Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun Karagöz'üm öyle elin ayağın şekilden şekile giriyor bir garipsin. Atak yaşıyorum Hacıvat. Ne atak? Ee, panik atak. Öyle mi yaşanırmış? Tabii şimdi oturuyorum ya o yüzden sana öyle geliyor. İyi de niye yaşıyorsun ki şimdi bu hali? Hayatta yaşamadığım bir şey kalmasın diye. Tövbe tövbe sen bu atağı spor dallarından biri zannettin galiba Karagöz'üm. Tabii canım ee, öyle panik atak. Değil mi yoksa? Değil tabii ki. Ya, hani atağa geçti falan diyorlar ya spor haberlerinde. Ona bakarsan ticarette yapılan atak başlığı ana haber bültenlerinde de var efendim. Var değil mi? Atak demek hareket anlamında yani. O kadarını bilmem. Benim bir ahbapta param var. Adama ne zaman borcu hatırlasan atağım geldi diyor. Hadi yahu. Başlıyor garip garip hareketler yapmaya. Şimdi hastalıkla dalga geçmeyelim bak efendim. Ya yok. Ben ilkin cin çarptı falan sandım. Sonra baktım bu cin her para lafın arkasına geliyor. Ne paracı cinmiş dedim. Sonra anladım ki yok öyle bir şey. Panik atağı var onun dediler. Ha, olabilir canım. Ya ne olabilir ya ne olabilir. Sen de olabilir deyip beni cinlendirme birader. Bu panik atağın para lafıyla göbeği bağlı değil herhalde. Yok yanlış söyledim. Borcumu ver lafıyla bağlı. Çünkü para almaya gelince atak matak yok. Yani doğru olmayabilir o zaman. Olabilir. Olabilir mi? Hala olabilir diyor ya. Ee, yok yani o olmaz manasıyla. Ben de onu diyorum madem her sıkışan atağa sığınıyor ben de yaparım bir atak. Karagözüm bu bir rahatsızlık. Öyle yapmayla falan olmaz. Hastalık bu Allah kimseye vermesin efendim. İnsan hasta olacağına borcu olsun daha iyi. En azından sağlıklı olunca çalışır borcunu öder. Yok, benim borcum da hastalığım da yok çok şükür. Ama alacağım var. İyi o zaman. Hasta olmana da gerek yok. Yahu sen anlamadın. Benim atağım seninkini döver hesabı yapacağım. Bakacağım adam numaradan ata mı kalkıyor? İlahi şaha kalkıyor der gibi. Ben de kalkacağım hata... Din sizin hakkından imansız gelir hesabı. Oluyor mu olmuyor mu? E ne yalan söyleyeyim. Ben sevmedim bu şeyi. Para insana her şeyi yaptırır Hacivat. Sen sen ol, girme bu yollara Kara gözüp Çıkmaz sokak burası acıvat. Öyle mi diyeyim? Yok yok, sen bulursun baş. Yok yok, sen bulursun bir başka çare. Hele bu programı bitirelim, kafa kafaya verir, düşünür beraber buluruz efendim. Doğru diyorsun. Yani şimdi borcu olan insana da öyle çok sık boğaz etmemek lazım, çok sıkıştırmamak lazım. Allah Zaten de. öyle ödeyebilecek olsa zaten getirir verir öder sana. Seni niye mağdur etsin efendim? Doğru diyorsun. Yani insanlara müsamaha göstermek lazım diyorsun. Evet. Yani adamın parası olsaydı sana getirirdi diyorsun. Evet. Sıkıştırmamak lazım diyorsun. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Hacı Batcığım, evet. E, bir geçen sene senden almış olduğum e, bir yüz e, eurocuk vardı. Evet. Hatırladın mı? Evet. Onu bu aralar sana vermeye niyetlendim ama e, bizim oğlanın okul masrafları çıktı. Evet. Onu... E, erteledik. Ee, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani önümüzdeki günlerde inşallah. <gülüyor> Karaközüm yani çok sıkıştırmamak lazım dediysek o kadar da uzun süre sıkıştırmamaya kastetmedimlik efendim. Tam gelecek yaza vereyim o zaman. Neyse tamam. Benim de çok acelem yoktu zaten. Önümüzdeki yaza verirsin. <gülüyor> Borçluyu sıkıştırmadığın için çok teşekkür ederim Acım acım Bak ben de panik atat falan yok. Direkt yekten söylüyorum niyetimi.